فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل حديث كلام الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محتثاتها وكل محتثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد محترم كardeşlerim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri El Esma'ul Husna dersimize devam ediyoruz. Bugün kardeşlerim bir isim alacağım. Biraz rahatsızlığım nedeniyle e, önemli bir isim. Hepsi olduğu gibi Eddeyyân. Bugün Allah Azze ve Celle'nin Eddeyyân ismini alacağız inşallah. Allah Azze ve Celle Eddeyyân'dır. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin Eddeyyân ismi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 Zulüm yoktur buyuracaktır Allah azze ve celle gafir suresi 17. ayeti kerimesinde. Allah azze ve celle kardeşlerim insanları bir araya topladığı zaman en elmelik en etdeyan diyor kral benim deyan benim. Etdeyan kelimesi kardeşlerim Allah azze ve celle hesaba çeken demektir etdeyan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 Subhanahu ve Teala. Çiril çıplak, ayakkabısız, sünnetsiz ve dünya malından hiçbir şeyleri olmadığı halde orada bulunacaklar. <gülüyor> Diyor ki Allah Azze ve Celle: El Yume kullu nefsin bima kesabet. O gün, kıyamet günü, herkes neyi kazanmışsa, neyi elde etmişse, hayırsa hayır, şerse şer, onu elde edecek. لَا ظُلْمَ الْيَوْمِ Bugün zulm yok. اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir diyor. Gafir suresi 17. ayet-i kerimesinde. Ve yine Allah Azze ve Celle Enbiya suresi 47. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَنَدَعُ li الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا O gün biz adalet terazilerini koyarız diyor.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 Ve buyurduğu gibi Allah azze ve celle ve ente haseneten yapmış olduğu ameller eğer iyi amellerse yudafha ne yapar Allah azze ve celle onları fazlalaştırır ziyade ziyadeleştirir ve yu'ti minleduhu ecran azze Allah kendi katından çok büyük sevaplar çok büyük ecirler verir buyuruyor Allah azze ve celle. Ve yine Ali İmran suresi 30. Ay 30. ayet kerimesinde bu ki Sünbhan ve Taala, "Yöme tijdü kül nefis ma amlet min khairi muhtara, wa ma amlet min su'u." O gündür her nefis, hayır olarak ya da şer olarak ne işlemişse hepsini ne yapacak Allah katında hazır olarak bulacak. Lo' anne, towdul lo' anne, binha wa binhu amadan bai'ta. o gün ne yapacak? Kafir keşke onunla kendi arasında çok büyük bir zaman olsaydı diyecek. وَيُحَذِّرِكُمُ اللّٰهُ نَفْسًا işte o gün için hazırlanın. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin o şiddetli yakalamasından korkun. raufun bil بِالْعِبَادِ Allah kullarına karşı çok merhametlidir. Çünkü o günün şiddeti, kıyametin şiddeti, o günün şeyi o kadar şiddetli olacak ki o yüzden...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 Kötülük de unutulmaz. وَالدَّيَّنْ لَا <يَنَام> Hesabı gören Allah da uyumaz diyor. كَمَا kemaşit, <شِط> İstediğin gibi ol. Nasıl diliyorsan öyle ol. كَمَا تَد۪ينُ o <تُدَانُ> Hesaba çektiğin gibi yarın hesaba çekileceksin. Evet, iyilik eskimez, kötülük unutulmaz...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 Ömer bin el-Hattab radıyallahu anhu da şu rivayeti zikrediyor kardeşlerim. Diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh: "Hasibun enfusakum qabla an Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. "Vazinu a'malakum qabla an Ve mizan'a konulmadan önce, tartılmadan önce kendinizi tartın diyor. Çünkü diyor bugün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 abennella hayırlarla. Çünkü o gün hiçbir kimse ne yapamayacak, asla ve asla gizlenmeyecek. Yani hayır da, şer de ne yapacak ortaya çıkacak kardeşlerim. Allah azze ve celle hepimize hayır versin. Demek ki kardeşlerim, o gün öyle bir gün ki beyan olan Subhanahu ve Taala'nın buyurduğu gibi Cennete, cehennem ehlinden hiç kimse cenneme, cehenneme girmeyecek ki cennet ehlinden hakkını almasın. Ve yine cennet ehlinden hiç kimse cennete girmeyecek ki cehennem ehlinden hakkını almasın. Sahabe soruyor ey Allah'ınlara Resulü bu nasıl olacak? Çünkü kıyamet günü insanlar Allah Azze ve Celle'ye çıplak, sünnetsiz, ayakkabısız ve yanlarında hiçbir dünya meta olmadan sunulacaklar.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 Tab ki Ebû Hurayra radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Sahih Müslim'de Müslim'in rivayet ettiği hadiste diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi men muflis?" Muflis kimdir bilir misiniz? Dediler ki: "Muflis bizde malı ve dirhemi, mal, dünya malı ve bir dirhemi parası olmayan kimse müflis kimsedir." Buyurdu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: "Ümmetimden müflis o kimsedir ki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 hesapları görmek için kullar aranda arasında hüküm vermek için kendisi geliyor Sübhanehu ve Teala. Diyor ki Fecr suresi 22 ve 24'ten. Ve caa rabbuka vel saffan Rabbin mü, rabbin ve melekleri saf saf gelirler diyor. Ve caa yevme idzin bi cehennem. gün cehennem getirilir. يَوْمَ اِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ ذِكْرًا O gün insan hatırlar ama o gün ne bir öğüt, ne bir e, nasihat hiçbir şey fayda vermez. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ الْيَحَيَاتِ Der ki keşke dünyaya geri dönseydim de, salih amel işte hissedim derdür. O yüzden kardeşlerim o gün öyle dememek için, o gün parmak ısırmamak için ya neyteni kaddemptu li hayati. Ya keşke dünyaya geri dönüş olsa da salih amel işlesem, hayır işlesem dememek için Ömer radıyallahu anh'unun dediği gibi hasabu anfusakum qabl entuhasebun. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Çünkü o gün hakikaten çok çetin bir gün kardeşlerim. Yevme la yenfe'u.